Bu şefemin çok sevgili dinleyicileri, İstanbul'un yakınında bulunan bazı adalar var. İsimlerini bile söylemek istemiyorum ama tabi adaların ne suçu var efendim üzerinde gelişen menfi olayların etkisiyle tabi ki ben bu sözü söylemiş bulunuyorum. İmralı Adası, Yaslı Ada. Siz buna Yaslı Ada diyebilirsiniz. O meşum olayları üzerinde yaşadığı için bence Yaslı Ada'nın adı Yaslı Adadır. Evet bir zamanların ihtilalçileri meşru bir iktidarı deviren halkın sevgisiyle oylarıyla iş başına gelen bir başbakanı Adnan Menderes'i ve iki değerli bakanlığı idam ettiren sözüm ona sözde böyle işte komutanlar mahkeme başkanı bu adada icrayı faaliyet etti ve milletvekillerine hitaben sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyerek tarihe geçen son derece yanlış bir sözü söyleme tarihsizliğinde bulunan başol gibi e, mahkeme başkanları sözüm ona burada e, adalet dağıtılar, yargılamada bulundular. Ondan dolayı işte Yassıada böyle menfi bir tabloyla tarihe geçti. İmralı Adası, ve vesaire. Neyse şimdi onlardan bahsedecek değilim. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında İmralı Adası'nı fethederek buraya adını yadigar bırakan Emir Ali Gazi diye biri var. İmralı Emir Ali yani Emir Ali sözünden bozmadır zamanla Emir Ali İmralı olmuş. Evet bu adaya adını veren Emir Ali Gazi, 14. yüzyılın büyük kumandanlarındandı. Osmanlı Beyliğine çok önemli hizmetler gören, Osmanlı Beyliğine mutlu hizmetler veren Emir Ali Gazi'nin Yurduna yaptığı en hayırlı, vatanına yaptığı en güzel hizmetlerden biri de, değerli dinleyiciler, Timur Taş Paşa isimli son derece bahadır kahraman bir evlat yetiştirmiş olmasıydı. Timur Taş Paşa, Kosova Meydan Muharebesi'nin şanlı kahramanlarından birini teşkil ediyordu. Hani şu tarihimizde Kosova Meydan Muharebesi diye geçen, Büyük savaş var ya işte bu savaşta büyük yararlığı görülmüştü. Manastırı fetheden de bu paşa idi, Rumeli ve Anadolu Beylerbeyliği gibi çok önemli görevlerde bulunan bu değerli kumandan ve devlet adamı, Yıldırım Bayezid ile Timur Lenk arasında geçen o malum ve meşhum Ankara Savaşı'nda çok ağır ıstıraplara uğradı azap çekti, dert çekti. Yine değerli bir kumandan olan oğlu Yahşi Bey, bu savaşta gözlerinin önünde şehit oldu. Kendisi de padişahını terk etmeyerek onunla birlikte esir düşmüştü. Yıldırım Bayezid ile birlikte. Timur Lenk, Namı diğer Aksak Timur. Bu aksak sözü daha iyi yakışıyor kendisine bence çünkü aksak Timur Osmanlı devletini büyük bir aksaklığa uğrattığı işler aksadığı efendim 50 yıldan fazla bir süre fetret devri diye bu tarihimizi bu tarihimizin bu devresini maalesef böyle menfi bir isimle isimlendirdi yani Timurlenk sayesinde aksak Timur sayesinde. Kısaca söylemek gerekirse işler aksadı. Evet, Timur Lenk kısa zamanda bu olgun ve faziletli Türk kumandanına hayran kalmıştı. Mübarek Anadolu'yu boşu boşuna yakıp yıktıktan, bunca cana kıydıktan, akla hayale gelmedik zulümler yaptıktan, yükselmekte olan bu genç Türk ve İslam devletini temelinden sastıktan sonra... Memleketine dönerken onu da beraberinde götürmek için pek fazla ısrarda bulunmuş. Lakin Timur Paşa vatanından ayrılamayacağını söyleyerek ondan özür dilemişti. Bursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burçetem'de devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Timurlentiler, Timur Taş Paşa'nın ilk tanıştıkları günlerde idi. E, Türk şehirlerini yağma iden Moğol askerleri. Evet, ah bu Moğol askerleri. Bunların tabi evveliyatı da var. İslam ülkelerini özellikleri, özellikle Bağdatı, Basrayı ve çevresindeki yerleşim birimlerini yakıp yıkan, yok eden Moğol zulmü ne kadar anlatılsa yine e, gerekli sözler söylenmiş olmaz. Bilindiği gibi öyle bir zulüm işlediler ki Bağdat ve çevresinde e, taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadılar. Efendim, şehrin o kadim ve değerli kütüphanelerini yaktılar, yıktılar. E, Dişler Fırat nehirleri Haftalarca, günlerce, belki de aylarca kan ve mürekkep aktı. Yani Moğol zulmü İslam dünyasının başına inen öyle bir büyük azaptır ki bunu anlatmak için kelimeler, cümleler kafi değildir. Evet, o zamanki Moğol askerlerinin devamı olan sonraki Moğol askerleri... Efendim, işte bu arada Kütahya'yı da taramışlar, birçok servetler arasında... Timur Taş Paşa'nın hazinesini de ele geçirmişlerdi. Timur Lenk altın dolu çekmeceyi göstererek, Paşa, Paşa, şu altınları böyle saklayacağına, bunları Padişah'ın olan Yıldırım Beyazıt'a verseydin, daha iyi olurdu sanırım. O da bu paralarla daha çok asker toplar, belki de böyle mağlup olunmazdı, karşımda yenilmezdi diyor. Böylece ee, içindeki e, zehri dökmüş oluyor. Yani bu sözü söylerken bir de böyle sinsi sinsi affederseniz pis pis gülüyor. Fakat Timur taşpaşa derhal bu paralar padişahımın bana maaş ve ihsanından başka bir şey değildir demişti. Elhamdülillah Sultan Bayezid öyle türedi bir hükümdar değildi. Asıllardır şan ve şerefle savaşmış Mutlu bir devlet kurmuş, bir soyun evladı idi. Soylu idi, soysuz değildi. O benim bu parama bakmaya bile tenezzül etmeyecek kadar zengindi. Vüzerasına, vükelasına, yani vezirlerine, vekillerine verdiği paraya, göz dikmeyecek kadar da yüksek bir karakterin sahibiydi. Biz parasızlıktan dolayı mağlup olmadık. Siz de biliyorsunuz ki... Sizin zaferiniz nasıl bir tesadüf ve talihin lütfu ise bizim yenilgimiz de bir ihanetin neticesidir. Evet, malum hatırlayalım o meşhum savaşı. Yıldırım Bayezid'in ordusundaki bazı Tatar askerleri muharebe meydanında Timur Lenk'in ordusuna iltihak edince Osmanlı hükümdarı büyük bir güç kaybına uğruyor. Kısacası ihanete uğruyor. İhanetten dolayı böyle bir malûbiyet zuhur ediyor, meydana geliyor. Ah bu ihanet ne kadar kötü bir şeydir ve tarih ihanet eden hainlerin ortaya koyduğu olumsuz ve kara tavrılarla doludur. Tabii Timurlek bu sözlere cevap bulamıyor, verecek bir cevap bulamıyor. Sadece sus paşa sus anlaşıldı. Belli ki sadıksın hükümdarına sadıksın mertsin ve cesursun diyor. Yani böyle bir gerçeği de ifade ediyor, konuyu değiştiriyor. Evet efendim, İmralı Adası'na adını veren Emir Gazi'nin oğlu Timur Taşpaşa işte böyle bir paşa idi. Efendisine olan sadakati esir düşmüşken bile hem de Timur gibi bir despotun huzurunda böyle söyleyerek göstermişti insana sadakat yaraşır görse de ikrah doğruların yardımcısıdır hazreti Allah diyor şair güzel de söylüyor evet sadakatten bahsettik isterseniz bir de fedakarlık örneğinden sözlerim zamanımızda pek az rastlanan şu fedakarlıkta sadakat gibi son derece önemli kıymetli bir meziyettir bir söz var, evet, vefanın semti, vefanın adı İstanbul'da bir semt olarak kaldı diye. Neyse ben şimdi vefadan değil de fedakarlıktan söz edeceğim. Efendim Şivler'in meşhur hikayesindeki vefakarlık ve fedakarlık örneğinin onun eserini yazdığı zamandan çok daha önce ve gerçekten vuku bulmuş bir benzeri de Türk tarihinde vardır. Değerli dinleyiciler, Babürlüler devrinin meşhur ve değerli komutanlarından Bayram Han, Afganlılarla yaptığı savaşta onlara büyük kayıtlar verdirmiş, fakat kötü bir tesadüfle bir gün kendisi de esir düşmüştü. Savaş bu tabi, esirlik normaldir. Afganlılar Bayram Han'a önceleri iyi muamele etmişlerdi, iyi davranmışlardı, hatta kahramanlığına hürmeten belki serbest de bırakacaklardı. Lakin kumandan bir gün bir konuşma sırasında Afganlılar aleyhindeki önemli bir projesini ağzından kaşırınca serbest bırakmak şöyle dursun kendisini idam etmeye karar verdiler. Bayram Han bunu sezdi ve bir yolunu bularak Hapishane ve silah arkadaşı Kasım Bey ile birlikte kaçtı, firar etti. Fakat birkaç menzil ötede ikisi de yakalandılar. Vaesefa! Onları yakalayan askeri birlik aldığı emre uyarak Bayram Han'ı öldürecekti. Bu arada biraz yanıldılar. Daha gösterişli olan Kasım Bey'i Bayram Han zannetmişler ve onu öldürmek için hazırlığa başlamışlardı değerli komandan nefsini kurtarmak pahasına da olsa arkadaşının kendisi yerine idam edilmesine razı olmadı yanlışınız var Bayram Han o değil benim diye ileri atıldı fakat komandanın memleketi için çok daha lüzumlu olduğunu bilen yiğit ve fedakar Kasım Bey son derece soğukkanlılıkla parmağıyla onu göstererek şu sadık hizmetkarıma bakınız dedi. Beni kurtarmak için kendisini benim yerime koymaya çalışıyor. Hayatını tehlikeye atıyor rica ederim. Onu serbest bırakın gitsin. İşte itiraf ediyorum Bayram Han benim. Efendim Afganlılar Kasım Bey'in bu kadar soğukkanlılık ve kesinlikle söylediği bu söze inandılar. Ve asıl Bayram Han'ı serbest bıraktılar. Biraz sonra... Pek korktukları, çok çekindikleri ve kısa zamanda tekrar karşılarına çıkacak olan büyük kumandan elini kolunu sallayarak uzaklaşırken Afganlılar fedakar Kasım Bey'i idam ediyorlardı. Evet, suçsuz olduğu halde suçlu gibi arkadaşının yerine idam sehpasına giden böyle Kahramanların, böyle fedakarların, böyle öz nefsini feda etmesini bilen şahsiyetlerin varlığı tarihin sayfaları arasında böyle mücevher gibi parlıyor. Yani fedakarlığın da bu derecesi. insanın en aziz varlığı neydir? Elbette ki canıdır. Efendim işte canını da cananı yoluna feda edebiliyorsa bir insan gerçek manada fedakar, vefakar odur. Hey Şimdi şefakarlık ayrı, fedakarlık ayrı, vefakarlık ayrı. Bu kavramları iyi bilmek, ifade ettiği manaları iyi yaşamak gerekiyor. Evet, daha böyle nice fedakarlardan, vefakarlardan bahsetmek üzere şimdilik bu kadarıyla yetiniyorum. Sağlıcakla kalınız.